Ni Ali Ulvi Kurucu Nübit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış Mustafa Sabri Ahmet Taşdemir Zabit Gürkan Demir 39. bölüm Harpte müttefikimiz olan Alman ordusu Bükriş'i işgal etti, iş değişti. İddiatçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürüyorlar. Aileme haber vermem lazım ama nasıl? Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Sizi kurtardım. Neye mümkün? Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Onunla aileme haber gönderebildim. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Nasıl bir ricaydı bu? Kazan'da Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Bürhanları diye bir kitap yazmış. Bu kitap Kazan, Kırım ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere, büyük üzüntüye sebep olmuş. Bu kitabın ilmi tenkidini yapmamı istiyordu. Siz ne yaptınız? Elimin altında kitap yok. Kitaplarım... Hep Türkiye'de kaldı. Bir kitap ezberden tenkit edilmez. Delil göstermek, kaynak göstermek lazımdır. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter dediyse de ben pek yanaşmadım. Hapishaneyle bunun ne ilgisi var hocam? İlgisi var, var. Şöyle, hapishaneye girince baktım ki en huzurlu yer. Ne gelen var, ne giden. ''Tam kitap yazılacak yermiş.'' ''Salih Efendi müftü olduğu için izin aldı.'' istediği zaman yanıma gelebiliyordu.'' ''Hapishanede Allah'ın lütfu olur mu?'' ''Oluyormuş.'' <gülüyor> ''Salih Efendi istediğim lüzumlu kitapları arayıp buldu getirdi.'' ''Musa Carullah'a cevabı yazıp bildirdim.'' ''Fakat müsveddeyi kime emanet edeyim?'' ''Salih Efendi var ya.'' ''Salih Efendiler kalıcı değil.'' ''Her an Kırım'a dönebilirler.'' Kimse de kitap filan bastıracak halde yok. Salih Efendi'ye tarif ettim. Bir tenekeciye dibi iki katlı bir ibrik yaptırttım. Kitabı çok ince kağıtlara yazmışım. İbriğin altına yerleştirip güzelce lehimlettim. Böylece kitap nereye gitsem benimle beraber olacaktı. Başka bir şekilde muhafazası mümkün değil miydi? Nasıl olsa bir hocanın yanındaki abdest ibriğini kimse almaz. Başka hapise gitsem benimle gelir İdam olsam İbriğin altından çıkar diye düşünüyorum Bir zaman sonra beni aldılar İstanbul'a doğru yola koyulduk Yanıma Muhafız iki zabit verdiler İkisi de öyle kibar Öyle insan öyle efendi ki Neden İstanbul'a getiriyorlar ki İstanbul'da mahkeme olacağız Derken İstanbul'a vardık Zabitler bana sordular Efendim sizi meclise mi götürelim... ...yoksa harbiye nezayetine mi? Hmm, düşündüm. Meclise götürseler... ...Talat Paşa oradadır. Benimle alay edecek. Enver ne kadar safsa... ...Talat da o kadar şeytandır. Talat'ın alay etmesi... ...bana Enver'in vereceği idam kararından... ...daha ağır geldi. Harbiye'ye götürme oğlum. Peki efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Harbiye nezaretine geldik. Birisi benimle kaldı. Öbür içeri gitti. Tam beş saat bekledik. Gittiği gelmez. İbriğim elimde. Onunla abdest alıp vakti giren namazlarımı kılıyorum. Beş saati de çok uzun gelmiş olmalı. O geceki gibi. Azizim. O beş saat içinde ben ölümü gördüm. Gerçekten de insan ihsana riayet ederek, yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etse, tefekkür etse asla günah işleyemez. Gaflete düşemez. İhsan sırrını bir nevi yaşadınız yani. O beş saat zarfında gözümün önünden neler geldi, neler geçti. Hayatta neler yapılmak lazımmış da yapılmamış. Fırsatlar değerlendirilmemiş. Aman Allah! Bunlar hep insanın gözünün önünden geçiyor. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin Efendimiz'e arz ettiği bir şikayeti var. Şu namaz konusundaki şikayeti mi? Ya Resulullah! Namazlarımda huzur bulamıyorum. Namaz müminin miracıdır buyuruyorsunuz ama benim namazlarım bir türlü mirac olmuyor. Ne tavsiye buyuruyorsunuz? Evet, hatırladım. Hı. Peygamberi Zişan şu cevabı veriyor. Ya Eba Eyyub, dünyaya veda eden bir kimsenin namazı gibi namaz kıl. Son namazın gibi kıl. Ah ah başarabilsek öyle güzel olacak ki. Zaman zaman gaflet ağır basıyor. Öğlen ve ikindi namazlarımı bu düşüncelerle kıldım. Ah bütün namazlarımı hep öyle kılabilseydim. Artık idamı düşünüyordum, ölmüştüm. Üzerime baygınlık gibi bir hal geldi, Alemim değişti. Melekler acaba ne zaman gözüme görünecek? Onu merak ediyordum. Derken giden zabit geldi. Hocam, sinobobun yoksa gemleye mi gitmek istersiniz diye soruyorlar. Aralarında epey müzakere Münakaşa etmişler Enver şöyle demiş Bu adamı idam etmeye kıyamam Mücadelesini inancı ve fikri uğruna yapıyor Yalnız bugünlerde buralarda görünmesin Bir yerlere sürelim Sorun bakalım Sinop'a mı yoksa Gemli'ye mi gitmek ister? E, Madem ki İstanbul'da görünmenizi istemiyorlar Ne diye Bükreşten İstanbul'a getirdiler ki? Neyse Ben Gemli'yi seçtim bir de oraya vardım ki Hüseyin Avni Efendi de orada, şu orada, bu orada birçok arkadaş var. Benim tanıdığım müddetçe Mustafa Sabri Efendi hiç çizgi değiştirmedi. Bütün derdi, mevzu, konuşması devamlı surette ilim, irfan, dava ve dertlerimizdi. Bir kere olsun kendi şahsi sıkıntısını öne çıkardığını görmedim. Sabri Efendi yalnız dini konulardan değil, her şeyden bahsederdi. Mesela ne gibi? Yani her şey deyince oldukça geniş bir alan karşımıza çıkıyor. Bir keresinde Elmalılı Hamdi Efendi'nin imanından, zekasından, çalışkanlığından bahsederken şöyle demişti... Elmalılı Hamdi Efendi'ye hangi meseleyi verirseniz verin... ...içinden çıkar, üstesinden gelir. Kendisiyle birlikte bulunduğumuz bir mecliste... ...Hamdi Efendi senin biraz Fransızcan vardı. Biraz daha ilerletsen de mütercime ihtiyacımız kalmasa demiştik. Elmalılı Hamdi Bey ne yaptı peki? Altı ay içinde Fransızcasını öyle bir ilerletti ki... ...Fransızcadan bir felsefe tarihi olan... Metalip ve mezahibi tercüme etti Bir çok kimse kitap tercüme eder Fakat tercüme ettiği kitabın mevzunu Ya anlar ya anlamaz Böyle de olur mu hocam İnsan o kadar uğraştığı konuyu Ya da konuları anlamaz mı Anlamasa nasıl yazar ki Ben bunun bir misalini Ferit Bey'de gördüm Vahdet-i Vücut diye bir kitap yazmış Ama Vahdet-i Vücudu anlamamış Ferit Bey o güzel şiirleri yazan adam, o güzel konuşan adam. Hamdi Bey'in farkı ne? Hamdi Bey bir şey yazarsa ya da tercüme ederse o meselede derinleşir, tahlil eder, tenkit eder. Hamdi Efendi'nin metalip ve mezahip mukaddimesi alimhanedir. Bir de dibace vardır ki o da arifanedir. Birinde ilim var, birinde irfan var, tasavvuf var. Elmadalı tasavvufu nasıl değerlendirir? Tasavvuf Allah'ın rızasında fani olmak, aşkıyla baki olmak, Allah olmak değil, mahluk halik olamaz, Allah'ın yerine geçemez. İlmi kelam ulemasının hulül ve iddiaat yoktur demesi budur. Allahu Teala zattır, bebnizehdir. İnsanlar ne olabilir? Rabbani olurlar. Ama Rab olamazlar. İlahi olurlar, ilah olamazlar. Rabbani, ilahi insan nasıl olur yani? İlahi bir insan, Rabbani bir insan. Çelebi derler. O da ilahi demektir. Çelebi çalaptan gelir. Çalap, Allah demek. Çalabi, Rabbani, ilahi, Aynı şey. Yani Allah'a yakın, Allah adamı. Allah dostu ama Allah değil. Allah'tan başka bir şey yok demek, yalnız Allah ebedi, kalıcı, devamlıdır. Allah'tan gayrı her şey fanidir, yok olucudur demektir. Mustafa Sabri Efendi'nin sohbetlerini çok severdik. Hoca kendini bize sevdirmişti. Sevgisinin mihrak noktası şuydu. Derdi ki... Çocuklar, hicret kaçıp da rahata kavuşmak demek değildir. Efendimizin yaptığı gibi mücadeleye devam etmek, fethe, zafere hazırlanmak için çalışmak, kuvvetlenmek demektir. Efendimiz Mekke'de kalsaydı, Mekke'nin fethi söz konusu olur muydu? Bizlere böyle sürekli ümit ve mücadele azmi aşılardı. Gönüllerimizi alır, bizi sever sevindirirdi. Bize örnek olurdu. Mustafa Sabri Efendi'nin de üzerinizde derin tesirleri olmuş. Olmaz mı? İlk ziyaretine gittiğim gün oturdukları odada bir hat levhası dikkatimi çekmişti. Damadı Hattat Mehmet Ali Bey yazmış. ilk yazısıyla yesari üslubu. Ne yazılıydı peki? Ela bi zikrillahi kulü. Sabri Efendi deyince ilk o oda hatrıma gelir. O oda deyince de bu ayeti kerime. Hiçbir şeyle değil. Ancak Allah'ı zikirle kalpler tatmin olur. Zaten o odaya girer girmez gayrı ihtiyari Allah'ın zikri gönlünüzü verirdi. Efendi Hazretleri bizi o kadar severdi ki zaman zaman fakir soframıza davet ederdik gelirdi. Biz tabi kendi yemeğimizi kendimiz yapardık. Efendi de dışarıdan yemek alınmasına razı olmazdı. Bir seferinde kabak yemeği pişirmiştim. Günler sonra kendisini ziyarete gittiğimde demişti ki... O kabak yemeği ne lezzetliydi. Sizin yemekleriniz hep öyle lezzetli mi olur? Yoksa medresede piştiği için mi öyle oluyor? Kaldığımız yurda gelişlerinden birindeydi. Kendisini karşıladık. Yukarı çıkarken diyordu ki Çocuklar yemin ederim birkaç adım ileride bu yurttan manevi bir koku geldi. Medrese olduğu için manevi bir koku geldi. Dinimiz ilme çok ehemmiyet verir. Sizleri tebrik ederim. Cenabı Hak sizi mesleklerin en hayırlısına ...salik kılmış. Elhamdülillah hocam. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Biz işimizden memnunuz. Milletin bir içi bir de dışı var. Cismi var. Ruhu var. Maddesi var. Manası var. Toprağı var. Dini imanı var. ırzı namusu var. Milletin dışını, maddesini, toprağını, ordusu korur. Ama milleti millet yapan içidir. Manasıdır. ...dinidir, imanıdır, ahlakıdır, değerleridir. İçini korumak için de manevi bir ordu lazımdır ki... ...işte o manevi ordu sizsiniz. Samimi söylüyorum. Ah keşke ben de sizin gibi talebe olabilseydim. Talebe olmasanız da talebelerle berabersiniz hocam. <gülüyor> Doğru. Bu da bir teselli işte. Doğru ya. ...ben de yine sizlerle beraberim işte... ...elhamdülillah. Zaman zaman Mustafa Sabri Efendi hocamızla... ...ülke meselelerini konuşurduk. Ben de fikirlerimi söylerdim. Hem hayret eder... ...hem de hoşuna gider şöyle derdi. Siz genç yaşta Türkiye'den ayrıldınız... Orada fazla bir şey görmediniz. Bu işleri okuyup da mı öğrendiniz? Mütalya arasında mı elde ettiniz? Efendim, pederimin, amcamın, dedemin meclisleri hep böyle geçerdi. Onlardan öğrendim. Baban, amcan, deden. Onlar aklıma gelince hemen... ...ıslahı medaris gözümde canlanıyor. O medresedekiler hoca değil, havariydiler. Hala onların nurdan simaları gözümün önündedir. Hocam... Sizin babanızlarınız nasıldı? Ben 22 yaşında müderris oldum. Fakat hala ilme doyamadım. Babam, o zaman tokattan gelmiş ders verdiğim yerde beni görmüş. 50-60 talebeye yüksek dersler okutuyorum. Beni küçük bulmuş. Demiş ki, ben bunun biraz daha okumasını isterdim. Çok çabuk hoca olmuş. Hocam, siz ittihatlardan ayrılınca hürriyet ve itiraf fırkasına katıldınız. Fakat buradan da ayrıldınız. İkisinin arasında hiçbir fark yok diyorsunuz. Nasıl fark yok yani? Sadece iddiaçılara düşmanlık var o kadar. Yoksa düşünceleri, ahlakları hep aynı. Ben bu felaketlerin başında şu ayet-i kerimenin tecellisini gördüm. Hangi ayet-i hocam? Söyleyeceğim. Mealen arz ediyorum. Ahiret gününe ilahi cezaya inanmayan, bundan çekinmeyen kimseler muhakkak... Maslahat ve menfaatleri icab edince doğru yoldan saparlar. Bunlardan dürüst bir hattı hareket beklemek hatadır. Ahiret gününe ilahi cezaya inanmıyorlar mıydı? İnanmıyorlardı diyemeyeceğim ama laubali idiler. Mesela Rıza Tevfik, Refik Halit, Süleyman Şefik. Siyasette bizim arkadaşımız idiler. İmani ve İslami meselelerde iddiaçılardan farkları yoktu. Onlar hiç sizden olmamışlar ki. Öyle olunca biz de onlardan olamadık tabii. Aynı şekilde düşündükten sonra ayrı parti olmanın ne manası var? Zaten sonradan gördük ki hocalarla aynı partide olmaktan rahatsızlık duymuşlar. Bizlerle üstü kapalı alay etmişler. O komşu kereste deposunun bekçi odasına bacadan indiğiniz olaydan sonra İstanbul'dan ayrıldınız. Peki işi o noktaya getiren neydi? Sizi neden tevkif edeceklerdi ki? Dur ben bir olay anlatayım. Kararı siz verin. Ali Kemal Bey'in evinde birkaç kişi toplanmış durumları konuşuyorduk. Düşman kaleyi içten ele geçirme provaları yapıyordu. Kaleyi savunanlar suçlu ilan ediliyordu. Ali Kemal Bey bir ara çok içim sıkılıyor. Biraz dışarı çıkıp hava alacağım ben dedi dışarı çıktı. Gidiş o gidiş. Bir daha dönmedi mi? Sonradan öğrendik ki kaçırmışlar. İzmit'e götürmüşler. Daha sonra da güya mahkemeye götürürken halkı saldırtıp linç ettirmişler. Tabii bunları sonradan öğrendik. Durum buydu. Haklıymışsınız mısınız efendim? Peki ya Sultan Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılışında neredeydiniz? Yanındaydım. Nasıl yanındaydınız? Aynı İngiliz zırhlısında oğlum İbrahim Sabri ve ailesiyle birlikte biz de vardık. ''Başkaları da vardı. Bir kısmı Pire Limanı'nda, bir kısmı Atina'da indi.'' ''Ya siz?'' ''Biz padişahla birlikte İskenderiye'ye vardık. Oradaki Türk konsolosu nedendir bilinmez? ''Ayak takımından birilerini toplamış, padişah ve beraberindekiler rıhtıma inerken üzerlerine çürük yumurta ve domates attırmıştı.'' ''Padişah ilk önce İskenderiye'ye mi yerleşmişti?'' ''Böyle nahoş bir şekilde İskenderiye'ye inip yerleştiler.'' Önceleri Asi Mekke emiri iken artık Hicaz Meliki olan Şerif Hüseyin padişahı Hamremeyn'e davet eder. Ne iyi işte. Mekke'yi Medine'ye davet etmiş. Dur yahu dur acele karar verme. Şerif Hüseyin kurnaz adam. Kendince gizli fikirleri hesapları var. Ciddede çok iyi karşılamışlar. Gelenlerin hepsine tevkalade izzet ve ikramda bulunmuşlar. Umre yapmışlar. Filozof Rıza Tevfik de onlarla berabermiş. Bizim kayınpeder de havalar ısınınca Şerif Hüseyin Taif'e davet etmiş padişah ve maiyetini. Olsun orası Mekke'ye göre daha yüksek ve daha serin. Öyle öyle de Taif'te Şerif Hüseyin'in iltifatları daha da artmış. Düğün değil bayram değil. Padişahın harem ağalarından Şaban Ağa bir tuhaf olmuş. Meğer İngilizler Şerif Hüseyin'i halife ilan etmeye karar vermişler. Dünün halifesi Sultan Vahdettin ve Şeyhülislam'ı oradayken ayrıca onların da onayıyla bunu yaparlarsa tutacağını düşünmüşler. İstanbul'da bir halife kalmamış mıydı? Abdümecid Efendi halife olarak İstanbul'da değil miydi? Hesap içinde hesaplar. Bu plan Araplarla Türkleri bir anda karşı karşıya getirecek bir plan. Tam bir fitneci İngiliz oyunu. Bundan sonrasını o günün Şeyhülislam'ından dinleyelim. 39. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burj Prodüksiyon